Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Namazı dost doğru kılın ayeti Kur'an'ın birçok yerinde geçiyor. Namazı dost doğru kılmak ne demek? Neden bu kadar bunun üzerinde durulmuştur diye soruyor kardeşimiz. Rabbimiz Subhanehu ve Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde namazı dost doğru kılın buyurmuştur. Bu doğru. Bununla beraber Rabbimiz Fana ve Teala yani tek başına namaz kılın manasında ifade kullanmamış amel işleyin diye de hiçbir ayet bulamazsınız. Yani ay, ay, amel işleyin. Rabbimiz ne, ne buyuruyor? Rabbimiz buyuruyor ki dost doğru amel işleyin. Salih amel işleyin. Ve akimus saleh. وَعَمِرُ salihat gibi. Ey dost doğru namaz veya salih amel. Dolayısıyla yani bu bir işi düzgün yapma manasında gelir. Hani siz birine dersiniz ki benim şu duvarımı ör. Ama o insan bu duvarı eğri büğrü örse siz bundan razı olmazsınız. Yani bir kalite ararsınız. Bir e, düzgünlük ararsınız. Veyahut ee, şu yemeği yap dediğiniz birine o yemeği çok kötü yapsa ondan kabul etmezsiniz İstersiniz ki onun hakkını versin ancak Allah subhanahu ve teala salih olarak yapılacak olan amelden razı olur namaza gelince Rabbimiz Subhanahu ve teala namazı dost doğru kılın diye emretmesi ey kişinin namazına ihtimam göstermesi Rabbinin huzurunda olduğu şuuruyla hareket etmesi, hem gönlünü, kalbini, aklını, bedenini her şeyiyle Rabbine teslim olmasını ve namazını doğu doğru kılmasını emretmektedir. Hatta İmam Elbani bani rahim aülla, Sifat Salatin Nebi isimli kitabında yani namazını doğru kılmayan Allah Resulü Aleyhisselatü namaz kılma şekli isimli kitabında e, namazın rukunlerini yani kıyamını rukun olmazsa olmaz rukosunu rukun olmazsa olmaz secdesini rukun olmazsa olmaz kodunu rukun ve bunları sayarken bununla beraber e, bunlarda itminam buluncaya kadar beklemek yani o rukunun hakkını vermeyi de rukun olarak saymıştır. Delil olarak da şunu getirmiştir: Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazını doğru kılmayan, işte dost doğru kılmayan bir kimse gördü. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh rivayet ettiği bir hadiste o kişiye dedi ki: Fergi fa fe inne kalem tu dedi namazını tekrar kıl çünkü sen namaz kılmış olmadın. O adam tekrar döndü. Namazını kıldı tekrar ve Vesselam'e geldi ve Vesselam onu üç defa geri çevirdi ve namazını iade ettirdi. O adam her seferinde aynı namaz kıldı ve sonra Resulullah ve Vesselam'e dedi ki ''Ve'llezi ba'thake bil haq me uhsinu gayrehu ''Ey Allah'' dedi seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki ben bundan başka namaz kılmayı bilmiyorum bana bunun doğrusunu öğret.'' Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dost doğru namaz kılmayı işte o zaman bu sahabiye öğretti. Onun vesilesiyle kıyamete kadar gerçekten namazını dost doğru kılmak isteyenlere bir örnek ve nasihat teşkil edecek şu öğretiyi yaptı. Dedi ki, Fe kumte Namaza durduğun zaman tekbir getir. Yani kıbleye yönel Allah'ın huzurunda olma bilinciyle ey tekbir getir. ثُمَّ قَرَعْ مَا تَيَسْسَرَ min al Qur'an. Sonra da Kur'an'dan sana kolay gelenini oku. Ey anlıya anlıya, tane tane, e, içine sindire sindire ve gerçekten Allah'ın ayetlerinden tilavet yaptığın şuuruyla oku. Ondan sonra dedi ki ثُمَّ رُكَعْ Sonra rükûye eğil حَتَّ inne رَاكِعًا Rükûye eğil, öyle ki Rükuda bütün vücudun itminan buluncaya kadar. Yani e, o eğildiğin pozisyonda eklem yerlerinin yerine, yerine oturuncaya kadar bekle. Ve Allah'ın tabi ki emrettiği şekilde onu yücelt. ثُمَّ Sonra <gülüyor> rükudan kalk. حَتَّ تَتْمَئِنَّ قَائِمَةً Ayakta iken bütün vücudun itminan buluncaya kadar bekle. ثُمَّ <gülüyor> اَسْجُدُ Sonra secde et. حَتَّ تَتْمَئِنَّ سَاجِدَةً Secdede bütün vücudun itminan buluncaya kadar, yani yerleşinceye kadar, yani sükun buluncaya kadar bekle. Ondan sonra dedi ki, وَفْعَلْ zalika fi salatika كُلِّهَا Ve bütün namazlarında buna dikkat et, bunu böyle yap dedi aleyhissalatu vesselam. Dikkat edin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o sahabeye demedi ki, ثُمَّ اَرْكَعْ ثُمَّ ارْفَعْ ثُمَّ اَسْجُدْ ثُمَّ اَرْفَعْ Aleyhissalatu ona demedi ki, Rüku et, sonra kalk, sonra secdet, Ali Aleyhisselatü dedi ki rüku et, rükuda nasıl bir ilahın karşısında eğilmiş olduğu şuurun ve bilinciyle bütün vücudun itminan buluncaya kadar bekle ve bunun bir ibadet olduğu şuuruyla bunu yap. Sonra ayağa kalk, ayakta bütün vücudun eklemlerin oturuncaya kadar, sükun buluncaya kadar bekle. Ve sana emredildiği gibi tesbih ve dualarını yap. Semi Allahu limen hamide, rabbena ve lekel hamd der, e, e, denmesi gibi. Sonra secde et ey Allah'ın huzurunda ne kadar zelil olduğunu, onun ise ne kadar yüce olduğunu, a'la olduğunu itiraf et ve onun ilahlığına teslim ol. İşte bu dosdoğru namaz kılmaktır. Yani bunun aksi ise namazdan çalmaktır. Ee, yani daha eğilirken adam başlıyor Sübhane Azim demeye veya daha kalkarken e, işte e, işte Rabbil Azim demeye bu ve benzeri şeyler. Dolayısıyla bu e, namazı bir an önce bir, oldu bittiye getirmektir. Bu da salih bir ibadet olmadığı gibi dost doğru namaz kılmak da olmamaktadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılma şekline bakıldığı zaman onun ne kadar düzgün namaz kıldığını ne kadar güzel namaz kıldığını anlarız. Hepimiz için örnek olan Resulullah olduğu için aleyhissalatü vesselam onun buyurduğu sallu kemera aytumuni usalli e, sallu kemera aytumuni usalli yani benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz öyle namaz kılın buyurmasıdır. O halde namazlarda ne kadar farzlara, rukunlara, sünnetlere dikkat edersek o kadar ecrimiz bol olur. Allah Subhanahu Wa teala namazı dosdoğru kılan kullarından kılsın bizleri ve hadevallahü alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala ali